Dilhanesi hanesi pırnur olur envar zikrullah ile Dilhanesi hanesi pırnur olur envar zikrullah ile iklimi dil mamur olur mimar zikrullah ile iklimi dil mamur olur mimar zikrullah ile her müşkil iş asan olur, derdi dile derman olur. Her müşkil iş asan olur, derdi dile derman olur. Canın içinde can olur, esrar zikrullah ile. Canın içinde can olur, esrar zikrullah ile. Gamgin gönüller şad olur, dembesseler azad olur. Gamgin gönüller şad olur. Dembesteler azad olur Gümgeçteler irşad olur Asar zikrullah ile Gümgeçteler irşad olur Asar zikrullah ile Zikreyle hakkı bir nefes Allah bes Baki heves Zikreyle hakkı bir nefes Allah bes Baki heves, kes gayrıden ümmidi kes, tekrar zikrullah ile, kes gayrıden ümmidi kes, tekrar zikrullah ile. Gör ehli halin fırkasın çok etticeği hırkasın. her kasın gör ehli halin fırkasın çok etticeği bi her kasın halkasın pergar zikirullah ile devr zikirin zikrin halkasın pergar zikrullah ile Terket cihan arayışın, nefsin gider âlâ işin Terket cihan arayışın, nefsin gider âlâ işin Bul can asa işin, efkar asayişin, efkâr zikrullah ile Bul can değil asayişin, efkâr zikrullah ile Ahmed seni ikrar eder hem zikrini tekrar eder Ahmed seni ikrar eder hem zikrini tekrar eder ihlasını işar eder ey şu zikrullah ile ihlasını işar eder ey zikrullah ile